Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Ee, Hızır aleyhisselam'ı ayet ve hadislerde nasıl tanın nasıl tanıyabiliriz gibi günümüzde varlığı bildirilmiş midir? Hani seni Hızır gönderdi derler ya demişler. Böyle bir soru sormuşlar kardeşler. Eee seni Hızır gönderdi, sözü doğru değildir. Çünkü Hızır'ın o zaman bir kudreti olur anlaşılır. Yani bir kudreti olduğu anlaşılır. Ancak Hızır Aleyhisselam'ın hala yaşadığı, yani böyle rivayetler var. Hızır Aleyhisselam sanki kıyamete kadar yaşayacak bir kimse gibi, Doğrusu bu doğru değildir çünkü o e, yani bir dönemde yaşamıştır. Onun için bilgin bir kimse diyenler olduğu gibi enbiyadandır diyenler de vardır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Ancak onun böyle ölümsüz olduğu gibi bir efsane doğru değildir. Çünkü eğer yaşasaydı, Son peygamber Muhammed ve Vesselam'a biat etmesi gerekirdi. Yani en azından onunla görüşmesi gerekirdi. Bununla ilgili haberler olması gerekirdi. Dolayısıyla e, bu inançlar sahih değildir. Bir dönemde yaşamıştır ve ölmüştür. E, onun şahsiyetiyle ilgili gaybi bir meseledir. Ancak sünnetin haber verdiği kadar bilgi olur. Onun dışında hakkında uydurulan çokça şey vardır. Bunlara itibar etmek doğru değildir. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Taala'dır. Wa hadihi wallahu alem ve sallallahu ala nabiyyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik, shallu la ilahe illa entestagfiruka ve etubu ileyk. Eee deminki soruda eksik bıraktığım bir bölüm var. E, Hani arkadaşlar Kur'an ve sünnet ışığında nasıl anlarız demişlerdi. Biliyorsunuz ben bu biliniyordur diye söylemedim. Ee, Musa aleyhisselam e, daha bilgin birisini Allah'a sormuş. Allah azze ve celle yeryüzünde birisinin olduğunu haber vermişti. Ve bu kişinin Hızır aleyhisselam olduğunu haber vermişti. Onunla buluşmak için biliyorsunuz bir arkadaşıyla İki denizin birleştiği yere gidiyor. Kehf suresinin 18'den 65'e kadar olan bölümü bununla alakalıdır. Ee, ve orada yiyeceklerini unutuyorlar ve kısayı biliyorsunuz. 18 ve 65'e bakılabilir. Buhari ve Müslim'de geçen kayıtlarda bunların bu kimsenin Hızır Aleyhisselam olduğunu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bildiriyor. Ancak onunla ilgili gelen haber bu kadardır ondan fazlası yani işte demin dediğimiz gibi ee, mesela Nusayriler burada bir şey yapmışlar Hatay'da Saman denilen bölgede işte sözde Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam bulunduğu yer şu an orayı bir türbe ve ziyaret haline getirmişler. Batıl ve sapıkça bir şey. Böyle bir şey dinimizde yoktur ve Hızır Aleyhisselam'ın her dönemde yaşadığı gibi bir şey de batıl bir inançtır. Kur'an ve sünnetin sahih olarak bize haber verdiği, naklettiği bu kadar Musa Aleyhisselam'la görüştüğü, o dönemde bilgin bir kimse olduğu ve bir beşer olduğu, ayet onunla ilgili kendisine ilim verilmiş bir kimse diyor. Bazı alimler onun için peygamberlerden olduğunu söylüyor. Ancak Allah subhanehu ve teala onun kendisine ilim, minledunna ilme, katından kendine, kendisine, katımızdan kendisine ilim verdiğimiz kimse diye bahsetmiş. Doğrusu bu inancı böyle muhafaza etmek yeterlidir. Bilmediğimiz şeylerin ardına da düşmek bize fayda vermez diye düşünüyorum. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır.